Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Cuma günleri sunmuş olduğumuz Hazreti Resul'ün örnekliği çerçevesindeki sunumlarımıza inşallah bugün İsmail'le Skype'i aracılığıyla devam edeceğiz. Çünkü benim paltak yine bugün gitti. Halbuki bugün çok rahat çalışıyordum. Hazreti Resul'ün örnekliği Medine'de 11 yıl üst başlığımızın 40. bölümünü bugün sunacağız inşallah. Mekke-Medine ilişkilerinde 19. bölüm. Bugün yeni bir bölüme başlıyoruz Sendek savaşı'nı ve arkasındaki gerçekleri oluşumunu bitirdik. Bugün Hudeybiye anlaşması oluşumu arkasındaki gerçekler birinci bölüm yaparak devam edeceğiz inşallah. Hicretin altıncı senesi Zilkade ayı miladi 628 tarihinde yapılan Hudeybiye Anlaşması'nın altyapısını oluşturan olayları incelemekte yarar var. 627 yılında Hendek Savaşı bitmiş, Mekke ile Medine arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girilmişti. Bu yeni dönemi kısaca şöyle özetleyebiliriz. Medine ile savaş hazırlığına başlayan Mekke'nin çıkardığı kervana saldırmak için yola çıkan Medine ordusu Bedir'de Mekke ordusuyla karşı karşıya gelmiş sayıca Mekkeliler üç misli süslün olmasına rağmen bozguna uğratmışlardı. Bunun intikamını almak için Medine'ye saldırmak üzere hazırlanan Mekke ordusuyla Medine ordusu tekrar Uhud'da karşı karşıya geldiler. Bu sefer zarar gören Medine ordusuydu ama Mekkeliler Medine ordusunu yenememişti. Üçüncü hamle olarak daha büyük bir orduyla Medine'ye saldırmaya gelen Mekke ordusu Medine etrafında hendek kazılarak karşılanmış. Hendekleri aşamayan Mekkeliler geri dönmek zorunda kalmışlardı. 3 savaş neticesinde Mekkeliler Medine'yi yenememişlerdi. Medine'nin içindeki Yahudi kabilelerini yanlarına almalarına, bütün Arabistan'la işbirliği yapmalarına rağmen Medine'yi yok edememişlerdi. Belki savaşlar itibariyle Bedir hariç kesin zafer hiç kimseden yana olmasa da Mekke, bütün gücüyle saldırmış, Medine'yi yok edememişti. Bu gerçek, Medine'nin dimdik ayakta olmasıyla, üstelik Medine kendisine ihanet eden Beni Kureyza ve Beni nadır gibi iki büyük Yahudi kabilesini kesin bir şekilde yok etmesiyle neticelenmişti. Böylece Medine gücünü kanıtlamış, ben buradayım diye, Mekke'ye meydan okumaya devam ediyordu. Mekke ise ne yapacağını şaşırmış, çareler içinde çağırıyor ama bulamıyordu. 627 yılı bitmiş, 628 yılının haç mevsiminin öncesinde, yani rivayetlere göre takvimler Türkiye'deki ayların ismine göre Şubat veya Ocak olarak tespit ediyor veya Mart başlangıçları haç mevsiminin öncesinde, Peygamber ve arkadaşları Kabe'yi ziyaret etmek için yola çıktılar. Umre yapacakları ay haram aylardan içindeydi. Haram aylar içindeydi. Yani umre yolculuğu için çıktılar. Umre yapacakları ay haram aylar içindeydi. Hendek Savaşı'nın yankıları tüm Arabistan'da, hatta Orta Doğu'da yankılanıyor. İran, Bizans, Habeş İmparatorlukları, Arabistan'daki olayları hayretle izliyorlardı. Mekke'nin konumu, Arabistan'da, Arabistan dışındaki komşu gittikçe zayıflamıştı. 628 yılındaki haç, Araplar için çok önemliydi. Arabistan'ın çeşitli yerlerinden gelecek putperestler, Mekke'den hesap soracaklar gibiydi. Ne oluyordu? Her türlü yardımın yapıldığı Mekke, hala niçin Medine'deki yeni din dalgasını, Medine'de Müslümanların kurduğu devleti yok edemiyorlardı. Araplar Mekke'den bunun hesabını sormanın heyecanı içindeydiler. Zira Medine'nin yükselişi, Mekke'nin düşüşü Arabistan'daki putperestliğin sonu olabilirdi. Ebu Sufyan gibi akıllı, siyasi dehası olan biri iki savaştan için Medine'ye karşı zafer kazanamıyordu. Hz. Muhammed peygamberliğinin yanında yöneticiliğini de gösteriyor. Bütün Arabistan'ı avucunun içinde tutacak şekilde haber topluyordu. Müslüman olsun olmasın, güvendiği insanları dinliyor, gerekirse görevlendirmeler yapıyor, özellikle dürüst tacirliğiyle öne çıktığı dönemlerde oluşturduğu dostluklarına, arkadaşlıklarına güvenerek ticaret kervanlarından önemli bilgiler alıyordu. Medine'ye uğrayan kervanlar Resul'e istediği bilgileri getirirken aynı kervanlar Medine'nin moralinin de gittikleri yerlere götürüyorlardı. Uzaktan seyredenler olayları şöyle özetleyebilirdi. Bütün Arabistan'a karşı Medine'de yeni bir din ve yeni bir devlet kuruldu. Bunu yok etmek isteyen Araplar her türlü çabayı ortaya koyarak başarıya ulaşamadılar. Bu görüntü elbette çok önemliydi. Hz. Muhammed ve arkadaşları Mekke'den ayrılıp Medine'ye geldiklerinden bu yana 5 yıl geçmiş 6. yıl yaşanmaktaydı. Birçok Mekkeli Müslümanın ailesi Mekke'de kalmıştı. Onlar evlerini, yurtlarını, ailelerini, çocuklarını bırakıp gelmişlerdi. Zaman içinde çok kötü haberler alıyorlardı. Dünya Mekkeliler onların evlerine el koymuş, ailelerini köle edinmişlerdi. Birbirine tezat rivayetler ortalıkta dolaşıyordu. Her şey normal olsa bile insanların memleket, aile, çocuk, ev özlemleri gittikçe artmıştı. Hz. Muhammed dahil neredeyse bütün Mekkeli muhacirler her fırsatta gözlerini Mekke'den yana çeviriyorlar. Aralarında Mekke özlemini içeren konuşmalar yapıyorlar. Mekke tarafından gelen kervanlardan haber almaya çalışıyorlardı. Mekke tarafına giden kervanlarla da haber göndermeyi ihmal etmiyorlardı. Her ne kadar klasik tarihlerde... Peygamberin Mekke'ye arkadaşlarıyla gittiğini rüyasında gördüğünden söz edilse de, işin aslında bütün Mekkeli muhacirler Mekke özlemiyle yanıp tutuşmaktaydılar. Mekke onların hayali, Mekke onların rüyası, Mekke onların geleceğiydi. Resul aldığı haberleri değerlendirerek önemli bir karar verdi. Bu yıl Haç mevsiminden önce Kabe'yi ziyarete gideceklerdi. Bu önemli bir karardı. Henüz Mekke ile Medine arasında savaş bitmemiş, herhangi bir barış anlaşması yapılmamıştı. Ama şartlar sanki tam zamanı diyordu. Üç defa Medine'yi yok etmeye gelen Mekkeliler eli boş dönmüşlerdi. Mekke'nin futperestler arasındaki itibarı gittikçe zayıflamıştı. Arapların bu haç mevsiminde Mekkelilerden hesap soracaklarına dair söylentiler, dalgalanmaya başlamıştı. Hz. Muhammed ve arkadaşları, Medine'de kurdukları devletle, güçlerini her fırsatta ispatlamışlardı. Artık Medine'ye kesin bir şekilde, Müslümanlar hakimdi. Medine'de söz sahibi iki büyük Yahudi kabilesi de, ihanetleri nedeniyle yok edilmişti. Hani demirin tavı denilen bir şey vardır ya, tıpkı onun gibi, olayların tavı, Müslümanların, Medine'den çıkıp Mekke'ye doğru hareket etmesiydi. Tav o zamandı, tam zamanıydı. Nasılsa Haç mevsimi ve öncesi Araplar arasında haram aylardı. Putperestler dinleri gereği haram aylara itibar ettiklerini her fırsatta söylüyorlardı. Daha önce Bedir Savaşı'ndan dolayı peygamberi suçlamışlardı. Zira Bedir Savaşı haram aylar içinde olmuştu. Haram aylarda Mekkeliler Müslümanlara saldırmayı düşünemezlerdi. Bütün bu hesapları yaparak, Resul arkadaşlarını alarak Mekke yoluna düştü. Eğer Medine'liler Mekke'ye umre için dahi olsa girseler, olayların seyri değişecekti. Öncelikle Mekkeli Müslümanlar aileleriyle buluşacaklardı. Diğer taraftan Mekke'den korkmadıklarını göstereceklerdi. Bütün Arabistan'ın gözü önünde olacak bu olay, Müslümanların gücünü göstermesiyle sonuçlanacaktı. Onun için Rasul ve arkadaşları her şeyi göz alarak cesurca Mekke'ye doğru yürüyorlardı. Rasul yola çıkmadan önce 20 kişilik bir öncü grubu Mekke'ye gönderdi. Başlarında Hazreti Osman vardı. Hazreti Osman Mekke'nin reisi Ebu Sufyan'ın soyundandı. Soy, aşiret bağlarının güçlü olduğu Mekke kültürü gereği Hazreti Osman'a aşiretinin bir şey yapamayacağını Hesaplamıştı. Önce grubun ardından 70 deve hazırlanarak Hazreti Resul arkadaşlarıyla yola çıktı. Ve 1500 kişiydiler. Mekkeliler Hazreti Muhammed'in Mekke'ye doğru hareket edeceğini duyunca telaşa kapıldılar. Hep onlar Hazreti Muhammed ve arkadaşlarının üzerine yürümüşlerdi. Medine'de Müslümanlar devlet kurduktan sonra hiç Mekke'ye doğru yürümemişlerdi. Hatta ne haş mevsiminde ne de başka zamanlarda. Müslümanlar Mekke'yi ziyaret etmemişlerdi. Hele Hz. Muhammed'in bizzat kendisinin Mekke'ye doğru hareket edeceği olağanüstü bir durumun varlığını gösteriyordu. Son olay, bu olay. Yani şimdiye kadar Mekkeli Müslümanlar Medine'ye göç ettikten sonra herhangi bir şekilde Mekke'ye doğru gitmezken, şimdi 6. yılda 1500 kişi civarında bir grupla peygamber de başlarında olmak üzere Mekke'ye doğru hareket etmişti. Bu olağanüstü bir durumdu. Üç defa Mekke ile savaşmış bir toplum hangi cesaretle Mekke'ye doğru yürürdü? Mekkelilere göre Muhammed haram ay tanımıyordu. Bedir savaşını haram ayda yapmamış mıydı? Ebu Sufyan'ın kervanını haram ayda basmak için Muhammed yola çıkmamış mıydı? Putperest Araplara göre karşılarında Arap örfünün her şeyini red eden, putperestliği red eden biri vardı. Muhammed putperestlerin inandığı her şeyin tersine bir şey yapmaya hazır biriydi. Onlar öyle inanıyordu. Muhammed kesinlikle putperestlerin inandığı her şeyin tersine bir şey yapmaya hazırdı. Belki Muhammed Mekke'ye haram aylarda gelecek, Kabe'yi yıkacak, oradaki putları kıracaktı. Mekkeliler Aldıkları duyum üzerine kafalarında birçok düşünceyi gezdirmeye başladılar. Daha önce Medine'ye karşı savaş hazırlıklarını yapmışlardı. Medine orada duruyordu. Onlar rahat rahat hazırlık yapıyordu. Ama şimdi durum farklıydı. Muhammed hazırlığını yapmış, Mekke'ye doğru geliyordu. Mekkeliler, Hazreti Osman'ı bu ve buna benzer duygularla karşıladılar. Hazreti Osman, 20 kişilik ekibiyle Mekke'ye girdiğinde herkes şaşkındı. Hazreti Osman bir zamanlar Darun Netfe'de aşiretinin temsilcisi olarak görev yapmış ünlü biriydi. Aşiretinin bir kısmı onu karşılamıştı. Diğer arkadaşlarını da aşiretleri, aileleri karşılamak için ortaya çıkmıştı. Mekke'nin liderleri ne yapacaklarını bilemiyordu. 20 kişilik bir Müslüman grup Mekke'ye girecek kadar kendilerini cesur görüyorlar. Adeta tüm Mekke'ye meydan okurcasına başları dik, inançlarının onuruyla Mekke sokaklarında yürüyorlardı. Onları karşılayan Mekkeliler, Mekke önderleri şaşkındı. Ebu Sufyan, kurnazlığını bir kez daha göstererek durumu lehine çevirmek istedi. Hemen Medine dışına, Medine'ye yalan haberler uçurmaya başladı. Muhammed'in Mekke'ye saldırmak için hazırladığı orduya karşılık güçlü bir ordu kurduğunu, Mekke dışında Mekke ordusunu karşılayacağını, Osman ve arkadaşlarının esir alındığını yaymaya başladı. Hatta öldürüldüğünden söz etmeye başladı. Halbuki gerçekte böyle bir şey yoktu. Ne Osman ve arkadaşları tutuklanmış ne de Mekke bir ordu hazırlayabilmişti. Lafın gelişiyle Ebu Sufyan kuyruğu dik tutma deyiminin karşılığında her şeyi yapıyordu. Osman ile görüşmeler yaparken 200 kişilik bir atlı grubu hazırlayarak Medine ordusunu karşılamak üzere Medine'ye doğru yürütmüştü. Hazreti Rasul'ün 20 kişilik öncü grubuna karşılık, Mekke 10 misli, 200 kişilik bir öğrenci grup hazırlamıştı. Hazreti Osman Mekkelilere amaçlarının savaşı olmadığını, Kabe'yi ziyaret edip döneceklerini, Mekkelilere herhangi bir zarar vermeyeceklerini belirtmişti. Ama bu ifadeler Mekkeleri tatmin etmedi. Zaten 20 kişinin Mekke'ye savaş için gelmesi mümkün değildi. Arkalarından gelecek Muhammed'in ne kadar kişilik bir ordu hazırladığını da bilmiyorlardı. Her ne kadar Osmanlı arkadaşları, Hz. Muhammed'in herhangi bir orduyla değil, çoğunluğu Mekkelilerden oluşan bir grupla Kabe'yi ziyaret için geldiğini söyleseler de Mekkeliler dinlemiyordu. Kurnazlığı, akılcılığı, sinsiliğiyle ün salan Ebu Züfyan, Mekke'den sürüp çıkardıkları, sürekli üzerlerine savaş açtıkları Müslümanları Mekke'ye misafir olarak nasıl kabul edecek? Hani putperest olsalar neyse o zaman birbirleriyle savaşsalar örnekleyelim putperestler ama birbirleriyle savaşmışlar putperest olarak onların da Kabe ziyaret etme etme hakları var denebilirdi ama gelenler Müslümanlardı Müslümanlar putlarına karşıydı diğer taraftan tıpkı bugünkü Müslümanların da düşünebileceği gibi Müslümanların putlarla dolu Kabe'de ne işleri vardı Müslümanlar Kabe'yi ziyarete gelseler Kabe'nin içi put doluydu. Müslümanlar Kabe'nin etrafında tavaf etseler, putların etrafında tavaf etmiş olmayacaklar mıydı? Mekkelilerin aklına Müslümanların Kabe'yi ziyareti, umre yapmaları yatmıyordu. Çünkü onlar Müslümandı, Kabe'de onların karşı olduğu putlar vardı. Akıllarına yatmayınca Müslümanların Mekke'ye gelişlerinin arkasında başka bir plan olduğunu düşünüyorlardı. Bu nedenle Hazreti Osman ne söylerse söylesin Mekkeliler ikna olmamışlardı. Mekkelilere göre Müslümanları Mekke'ye sokmak savaşta yenilmekten daha beterdi. Dünya aleme ne söyleyeceklerdi? Sürüp çıkardıkları Müslümanlar ellerini kollarını sallayarak Mekke'ye gireceklerdi. Mekkeliler onlara bir şey yapmayacaklar, yapamayacaklardı. Kabe'nin etrafında dolaşırken putlarının yalan olduğunu Dinlerinin saçma olduğunu söyleyeceklerdi Müslümanlar. Kabe'nin putlardan arındırılması gerektiğini vurgulayacaklardı. Akıllı her insanın anında olacakları kavraması mümkündü. Ki Ebu Süfyan anında bütün hesapları yapabilecek bir insan. Darunetvede toplanan Mekke aşiretlerinin temsilcileri akıllarıyla, konumlarıyla, tecrübeleriyle öne çıkan insanlardı. Onun için darun net ve de aşiretlerini temsil ediyorlardı. Günümüzün siyasi temsilcileri gibi parayı bastıran milletin temsilcisi olmuyordu. Aşiretinin temsilcisi olmuyordu. Toplumun temsilcisi olmuyordu. Onun için Mekkeliler kafaya koymuşlardı. Her ne olursa olsun Mekke'ye Muhammed ve arkadaşların girmesini önlemeleri gerekiyordu. Mekke'ye doğru yolu çıkan Resul, Mekke'deki gelişmelerden haberdardı. Çünkü sürekli takip ettiriyordu. Ancak Hazreti Osman'ın ve arkadaşlarının esir alındığına veya öldürüldüğüne yönelik haberler henüz kesinlik kazanmamıştı. Çok değişik, çok çelişkili haberler geliyordu. Gönünü Hudeybiye'ye doğru çevirdi. Hudeybiye'de ayetlerde sözü edilen, tarihlere altın harflerle yazılan bir biatleşme yapıldı. Allah Fetih Suresinin 10. ayetinde, Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler.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 Allah da onlarla biat ettiğini söylüyor. İnsanlar ellerini Rasul'e uzatıp biat ederken Allah da elini biat için müminlere uzattığını belirtiyordu. Allah o günkü biatın anlamını güçlendirmek, müminlerin yanlarında olduğunu vurgulamak için ayetlerini gönderiyordu. Ayeti o gün okuyan Müslümanlar, Hudeybiye'de ağacın altında yaptıkları biatın Allah tarafından kabuli ile onurlandırıldılar. Hudeybiye, Mekke yakınlarında bir köydü. Tarihe, Rıdvan biatı olarak geçen bu anlaşma, bu biatleşme tarihimizde büyük bir önem kazanıyor. Ve örneklik açısında önem kazanıyor. Müminlere, özellikle bugünkü müminlere örnek olması açısından büyük önem kazanıyor. Biatın özü, Mekke'den gelen haberler kötüydü. Hz. Osman'ın esir alındığı veya öldürüldüğüne dair haberler geliyor üstelik haberlerde Mekke'lerin Müslümanlarla savaşmak için büyük bir ordu hazırlayarak yola çıkma hazırlıkları yaptıkları günündeydi. Onun için peygamber arkadaşlarından ne olursa olsun savaşacaklarına, geri dönüp kaçmayacaklarına dair söz aldı. Müslümanların sayısı 1500 kişi civarındaydı. 200 develik erzak yüküyle desteklenmişlerdi. Allah Resulü 1500 civarındaki Müslümanlardan savaşmak üzere bir adamdı. Müslümanların bu sayıyı, bu sayısı Mekkeleri korkutmaya yetiyordu. Mekkeler sayıyı öğrenince korkmaya başladılar. Mekkeler Hendek Savaşında Medine'yi kuşatmak için 3000 kişiyle gelmişlerdi. Bunun içinde aylarca hazırlanmışlardı. Şimdi 1500 civarındaki Müslümanlara karşı nasıl durabilirlerdi? Hazırlıksızdılar, apansız yakalanmışlardı. Müslümanlar yola çıkarken her şeyi göze aldıkları için silahlıydılar. Savaş ihtimaline karşılık savaşa hazırlıklı olarak yola çıkmışlardı. Erzakları, silahları ona göreydi.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 biat yapanların ihlas, yani samimiyet içinde olduklarını, biatlerinden razı olduğunu vurguluyor. Ayrıca ayet, ayrıca ayet, Müslümanları fetihle ödüllendiriyordu. Tabi, fetih denilince bizim aklımıza ülkeleri fethetmek, savaş kazanmak geliyor. Ancak Allah'ın ayetlerinde fetih daha geniş anlamda. Gönüllerin feti, kalplerin, akılların fetinden sözülüyor. İşte hidayetin feti. Allah ne diyor? Ben onlardan razı oldum. Onlar piyat verirlerken kalplerinde ihlas var, samimiyet var. Onların kalbin Allah biliyordu. Hiçbir art niyetleri yok. İşte onların en büyük fethi buydu. Hidayete hiçbir artniyasız, hiçbir nifak olmadan tabi olmuşlar ve Allah'a, Resulüne söz veriyorlardı. Burada canımızı ortaya koyduk. Bunu söylerken, bu biatı verirken içlerinde hiçbir nifak alameti yoktu. Hiçbir endişe yok. Hiçbir tereddüt yoktu. Bundan daha büyük fetih olabilir mi? Bir mü'min için. Dilimize geçen fetih kelimesinin konuşulan dilde, edebiyatta açılımları çok fazla. Allah yapılan biatın anlamları üzerinde dururken biata ortak olmanın elini biat edenlerin elleri üzerine uzatmanın da uzatmanın da büyük bir fetih olduğunu bulmuyor. Yani böyle bir anlam çıkarıyor ki ayet onlar biat ederken ben de onlarla biat ettim diyor. Bundan daha büyük fetih olur mu? Düşünün müminler. Allah Resulüne biat elini uzatıyor. Bir mümin, bir Resul, düşünün, Allah da elini onların üzerine uzatıyor. Kafanızda canlandırın. Bundan daha büyük fetih olabilir mi? Ayrıca daha büyük fetihlerden söz ediyor Allah. Daha büyük fetihler elbette tarihte görülüyor. Ancak o gün ayet okuyanlar fethin ayrıntısını bilmiyorlardı. Allah onları fetihle müjdeliyordu. Mekke özlemini yaşayanlar Mekke'nin fethini anlayabilirlerdi. Çünkü bir insan neyi çok özlüyorsa fetih deyince o aklına gelebilirdi. Nitekim çoğu öyle anlamıştı. Savaş üzerine yaptıkları biatın arkasından bu yönde umutları artmıştı. İnanmış 1500 adam neler yapmazdı ki? Üstelik ölümüne biat etmişlerdi. Savaşacaklar, geri dönüp kaçmayacaklar, gerekirse bu yolda Allah'a canlarını vereceklerdi. Yaşama ait gemiler yakılmıştı. Allah'ın ayetinde belirttiği gibi kalplerinde de hiçbir nifak yoktu. Samimiyet, samimiyet ve ihlas. Bütün noktalarıyla kalplerinde teşekkür etmişti. Daha sonraki Müslümanlar, Fetih Suresinin 10. ayetinde belirttiği, Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir ifadesinden dolayı, ayeti anlama yerine, el üzerinde durmayı, el üzerinden değişik yorumlar yapma yöne çıkardılar. Ayetin tarih içindeki özünü, biatın anlamını bir kenara ittiler. Yüzumsuz tartışmalar yaparak ayetin anlamını saptırdılar. Allah'ın eli bizim ele benzer mi, benzemez mi? Allah'ın eli nasıldır? Sorgularında biat kavramı, Allah'ın biata şahit olması ve müminlerle beraber biatleşmesi, Müslümanların biatına biat ederek sahip çıkması, böylece o gün, İşin başından müminlere bütün desteğini vereceğine söz vermesi üzerinde durmayan Müslümanlar, el tartışmasında kaybolup gittiler. Ayetleri yaşayan, ayetleri yaşanan tarihin soluğundan, gerçeklerinden ayıranlar, ne yazık ki her zaman bu tür sapmalar yaşıyorlar. Aslında küçük bir fitir jimnastiği yapsalar, konuyu çözecekler. O gün biat eden Müslümanlar, Fetih Suresinin 10. ayetini okuyanlar ne düşündüler? Elleri üzerinde Allah'ın elinin nasıl olduğunu düşünerek bundan ne anladılar? Hangi duygularla, hangi düşüncelerle bu ayeti akıllarına, duygularına, kalplerine yazdılar? Bu soruları kısaca sorsalar görecekler ki Müslümanların hiçbiri o gün el tartışması yapmadı. Bu ayetler geldiği zaman onurlandırıldıklarını anladılar. Allah'ın da kendileriyle beraber biatlaştığını ve bu biatlaşma neticesinde büyük bir güç kazandıklarını anladılar. Bu noktalardan tarihi, toplumu, insanları okumayanlar, lüzumsuz felsefi tartışmalara gömülü verdiler. Cihad hem biat hem de ayet. Müslümanlara ciddi bir sorumluluğu hatırlatıyor. O gün biat verenler Allah için savaşmaya, Allah için ölmeye söz vermişlerdi. Allah da onların bu sözlerini kabul etmişti. Ama Allah için savaşmayacaklar, Allah için ölmeyecekler, Allah için savaşıp ölecekleri anlama yerine el ifadesine takıldılar. Çünkü niyetlerinde Allah için savaşmak yoktu. Niyetlerinde Allah için ölmek de yoktu. Öyleyse niye uğraşsınlar ki onun Allah için savaşmanın, Allah için ölmenin ne demek olduğunu anlamaya? Niye uğraşsınlar? Onlar bir el peşinde dolaşırlar. O el peşinde elden ele birbirlerini tokatlarlar. Minderlerinin koltuklarının üzerinde rahat ortamlarda el tartışmasıyla tarihi ayetleri çöpe atarlar. Halbuki o gün belki farkında değillerdi ama Müslümanlar Mekke'ye karşı savaşmaya karar verip biat ettiklerinde Mekke ile Medine arasındaki savaşlara Son noktayı koymuş olacaklar. O güne kadar üzerlerine gelen Mekkelilerle savaşan Müslümanlar Mekke'nin üzerine yürümüş olacak. Savaşta Mekke'lileri yenerlerse Mekke sınırları içinde yenilmiş olacaklardı. Çünkü Hudeybiye'deydiler. Hudeybiye Mekke'nin yakınlarında Mekke sınırlarının içinde bir köydür. Mekke'lileri yenerlerse Mekke ile önlerinde hiçbir engel kalmamış olacak. El tartışması yapanlar bunun ne anlama geldiğini biliyorlar mıydı? Düşünüyorlar mıydı? Hissediyorlar mıydı? Elbette hayır. Onlar Rabbin katında büyük sorumluluğu olacak bir tartışmanın içine girmişlerdi. Aslında onlar bilmedikleri bir konuda Allah'ın zatını, şeklini tartışıyorlar. Allah kendisi hakkında bir bilgi göndermediyse nereden bileceklerdi ki? Elin ne olduğunu, zatın ne olduğunu, Allah'ın elinin ne olduğunu nereden bileceklerdi? Demediler. Allah bize kendisi hakkında apaçık bir delil göndermez ise biz nereden bileceğiz? Demediler. Bütün tartışmalarımız aklımıza, kısır bilgilerimize göredir demediler. Biz Allah'ın zatını, şeklini asla bilemeyiz. Bilmedikleri, bilemeyecekleri konularda tartışarak hadlerini açtılar. Bunun da farkında değillerdi. Tarihe Müslümanların o günkü biatlarına, Resul'e, Allah'a lüzumsuz tartışmalarıyla ihanet ettiklerinin farkında değiller. Hz. Osman Mekkelilere Müslümanların umre ziyaret için başlarında Resul ile yani Muhammed ile yola çıktığından amaçlarının savaş olmadığından söz onlar kabul etmedi. Osman'a sen ve arkadaşların Kabe'ye ziyaretlerinizi yapsın sonra dönün dediler. Ama dediler biz Muhammed ve onunla birlikte gelenleri kabul etme. Bunun üzerine Osman ile Mekkeliler arasında tartışma çıktı. Karşılıklı tehditleşmeler başladı. Hazreti Osman ve arkadaşları Mekke'ye gelmişken hemen dönmediler. Mekke'de kalarak özlemlerine gidermek, aileleriyle birlikte vakit geçirmek istediler. Bir de tabi nabız yoklamak işin esasıydı. Hemen dönüp çıkarlarsa gelişmelerden net bilgiler elde edemezlerdi. Birkaç gün Mekke'de kaldıktan sonra geri döndüler. Resulün konakladığı Hudeybiye'de Müslümanlarla buluştular. Böylece Hazreti Osman'ın üzerine üretilen esir alındı. Öldürüldüğü gibi haberlerin yanlışlığı ortaya çıktı. Hazreti Osman Mekke'deki görüşmelerini durumu Resul'e açıkladı. Mekkeliler Müslümanları kabul etmiyorlardı. Gerekirse savaşacaklarını söylüyorlardı. Savaş hazırlıklarına başlamışlardı. Bütün bunlar Resul'e her şeye hazır olmak gerektiğini hatırlatıyordu. Ama olmaması gereken bir şey vardı ki Müslümanlar asla yeri dönüp kaçmayacaklardı. Mutlaka bir sonuç almaları gerekiyordu. Mekkelilerin hazırladığı 200 kişilik öncü grup Müslümanların hareketini takip etmeye başladı. Mekkeliler peygamberin birlikte oldukları Müslümanlarla savaşmak üzere biatleştiklerini haber alınca işin ciddi olduğunu anladılar. Muhammed'i yakından tanıyorlardı. Dediği dedik biriydi. Korkusuzdu. Bugüne kadar hiç yenememişlerdi. Mekke'ye saldırırsa karşı duramayabilirlerdi. Mekke ellerinden gidebilirdi. Duruma el koymak gerekiyordu. Ebu Sufyan kendisi gibi çok kurnaz, akıllı, konuşmasını bilen Süheyl bin Amr'ı görevlendirdi. Yanına Hüveytip bin Abdülüzzah ve Mikrez bin Havz verildi. Böylece Mekkeliler Hazreti Muhammed ile görüşmek üzere üç kişilik bir heyeti göndermiş oldular. Tarihi rivayetlere göre Süheyl bin Amr ve arkadaşları peygamberin huzuruna geldiklerinde önünde diz çöküp oturdular. Bakın enteresan bu. Bu bir taktik aslında. Bir siyasi taktik. Süheyl bunu başaracaktı ve başarıyordu. Bu önemli bir şey. Resul ise bağdaş kurup oturuyordu. Peygamberin etrafında sahabeler vardı. Süheyl kendinden emin ne söyleyeceğini hesap eden sivri dili olmayan bu tür görüşmelerde aklı selimi öne çıkaran biriydi. Mekke'nin tekliflerini sırlamaya başladığında Resul dinlemişti. Süheyl'in sırladığı maddelerde, Müslümanların normal şartlarda kabul edemeyeceği maddeler var. Onun için Rasul'ün etrafındaki sabiler savaşmaya yemin etmişler olarak hemen tepki gösterdiler. Ancak Rasul'ün yumuşak tavrı sabırla maddeleri dinlemesi, sonra hiçbir şey demeden yazdırmaya kalkması arkadaşlarını şaşırdı. İtirazlarını Rasul dikkate almıyordu. Müslümanlar Süheyl'in konuşmasını ikide bir kesseler de Süheyl söyleyeceklerini söyledi. Resul Ali'ye sözleşme maddelerini yaz dedi. Rivayetlere göre daha sözleşmenin yazılmaya başlandığı an tartışma çıktı. Resul Bismillahirrahmanirrahim diye yazdırmaya başlayınca Süheyl biz Rahman ve Rahim Allah'ı bilmiyoruz ki dedi. Bilmediğimiz bir şeyler söze başlamayalım dedi. Şöyle yazalım dedi. Allahümme. Resul bu da çok güzel deyip yazdırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Başları mı ifade ediyordu? Bismi ki Allah ve Meyse, ey Allah'ım senin adın ile demekte. Sehirl'in itiraz ettiği şey Rahman ve Rahim'di, onu bilmiyordu. Putperestler de Allah'a inanıyorlardı, ancak Rahman ve Rahim sıfatlarıyla Allah'ı tanımıyorlar. Allah adına Kabe'ye sahip çıkıyorlar, putperestlik inancı gereği putlarını, kendilerini Allah'a yaklaştıran olarak kabul ediyordu. Sözleşmeye Allah'ın adıyla başlamak da Müslümanların reddedebileceği bir şey değildi. Resul sözleşmeyi yazdırmaya devam etti. Allah'ın Resulü Muhammed ile Süheyl bin Amr arasında varılan anlaşmaya göre diye yazdı. Süheyl hemen itiraz etti. Ya Muhammed senin Allah'ın Resulü olduğuna inansak seninle savaşmayız değil mi? Zaten seninle kavgamızın temeli bu. Onun için bu ifadeyi kaldır. Resul sordu ne yazalım? Süheyl bin Amr ile Abdullah oğlu Muhammed arasında yapılan sözleşmeye göre diye yazalım. Bu daha adildir dedi. Resul bunun üzerine Hazreti Ali'ye Allah'ın Resulü Muhammed ibaresini sil dedi. Hazreti Ali silmeyi reddetti. Resul ısrar edince yanındaki Müslümanlar da Ali'nin itirazına destek verdiler. Karşı çıktılar. Ancak Resul Süheyl'in dediğini kabul etti. Resul Allah'ın Resulü Muhammed ifadesini sildirdi. Sözleşme Allah'ın adı ile Süheyl bin Amr ile Abdullah oğlu Muhammed arasında yapılan anlaşmaya göre diye başladı. Hudeybiye Anlaşması'nın şartları konusunda farklı rivayetler var. Farklı rivayetlerde dikkat alınırsa sözleşme şartları şöyle sıralanıyordu. Uzun değildi, kısa. Hudeybiye Anlaşması'nın şartları. 1- Müslümanlarla müşrikler huzur ve emniyet içinde yaşamalarını devam ettirmek için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 kılıç bulundurmak şartıyla gelip Kabe'yi tavaf edecekler. Mekke'de üç gün kalacaklar. Mekkeliler ise Müslümanlar Mekke'de iken Mekke'yi terk edecekler. Yani Mekke'de sadece Müslümanlar bulunacak. 3. Müslümanlardan hac, umre ve ticaret için Mekke'ye gideceklerin canları, malları güven altında olacak. Kureyş tarafında Mısır'a ve Şam'a gidenlerle ticarette bulunmak üzere Medine'ye gelenlerin de canları ve malları güven altında olacak. 4- Medine'deki Müslümanlardan Mekke'ye iltica edenler Medine'ye iade edilmeyecek. Fakat Mekke'den Medine'ye iltica eden Müslümanlar Mekkelilere geri verilecek. 5- Arap kabilelerinden isteyen Muhammed ile isteyen de Kureyş ile birleşmekte anlaşma yapmakta serbest olacak. Kimi rivayetlere göre 4- Kimi rivayetlere göre beş madde olduğu söylenen sözleşme şartları düz bir kağıda yazılmıştı. Düz yazılan konu gereği maddeleştirmeler insanlara bağlıydı. Yani bu maddeleştirmeleri insanlar yapıyordu 1-2-3-4 diye. Daha sonraki tarihçiler. Ama aslında sözleşme bir düz kağıt, bir mektup gibi yazılıydı. Bütün maddeleri Süheyl Amr adeta dütte ettirmişti. Rasul herhangi bir itirazda bulunmadı. Bu nedenle Rasul'ün etrafındaki Müslümanların ileri gelenleri sürekli itiraz ediyorlardı. Hicretten sonra ilk defa Müslümanlar Kabe'yi ziyarete gelmişlerdi ama bu yıl Kabe'yi ziyaret edememişler, geri döneceklerdi. Süheyl bin Amr, Müslümanları Mekke'ye kabul edecek şekilde hazır olmadıklarını söylüyordu. Önceden haberleri olsaydı gerekli tedbirleri alabileceklerini söylüyordu. Süheyl'in Anlatım biçimi, Resul'e itiraz noktası bırakmıyordu. Zaten Süheyl'in seçilmesinin nedeni buydu. Süheyl, dikte etrece her kuralın altını akli, mantıki nedenlerle dolduruyordu. Yani, ya Muhammed ben şunu istiyorum biz şunu istiyoruz demiyordu. İstediklerini haklı nedenlerle sıralayıp, özetleyip, böyle yapalım diyordu. Böyle diyelim diyordu, bu şekilde yazalım diyordu. Söz bırakmıyordu, çok kurnaz bir insandı. Sakin, güzel bir ses tonuyla anlatıyordu. Ama Mekke özlemiyle yanıp tutuşan, Mekke'nin yanına kadar gelip geri dönmek zorunda kalan Mekkeli Müslümanlar geri dönmeyi hazmedemiyorlar. Onlar biliyorlardı ki Mekke'de de kendilerini bekleyen aileleri çocukları var. Ancak Rasul toplumun lideriydi, aynı zamanda Allah'ın Rasulüydü. Allah'ın Rasulüne nasıl itiraz edebilirlerdi? Süeyd dikte ettirdiği sözleşme şartlarının Yazılı olduğu belgeyi gururla onayladı, en büyük zaferini kazanmanın edasıyla kalkıp gitti. Her şeyi göze alıp savaşmaya biat eden Müslümanlar hedefine ulaşamamış görünüyordu. Üzgün, kırgın, geri dönme hazırlıkları başlamıştı. Allah yolunda savaşa çağıran, geri dönmemek için kendilerinden söz alan Resulün, bu yıl Mekke'ye girmeme kararını onaylaması, savaşı değil barışı kabul etmesi Müslümanları hem şaşırtmış hem üzmüştü. Hayal kırıklığı Mekke özlemiyle bütünleşti. Aralarında suskunluk hakimdi. Birbirlerine ne söyleyeceklerini bilemiyorlardı. Onların tekrar toparlanması gerekiyor. Gelecek için bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri gerekiyordu. Allah her zamanki gibi onlara desteğini eksik etmedi. Fetih Suresinin ayetlerini iniyor ve Fetih Suresinin ayetleri her ayet onlara yaşam içinde yeni bir ufuk açarak onların burayı düzeltiyordu. Evet arkadaşlar, bugün buraya kadar. Önümüzdeki hafta maddeler üzerinde tartışma, Müslümanların maddeler üzerindeki tartışmaları ve Fetih Suresi, Fetih Suresi'nin genişliği, o ayetlerin içindeki anlamlar, tarihsel bütünlüğü içerisinde ele alınacak. Sonra Hudeybiye anlaşmasından sonraki gelişmeler anlatılmaya çalışılacak. Bugün kısa kestim çünkü bazı konular var anlatmak istedim. Onları yarım bırakmak istemedim. Onu haftaya aktarmak istedim. Onun için burada başlamak istemedim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Allah'a emanet olun.